Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir İlmihal programıyla karşınızdayız. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor ve sıhhat ve afiyet diliyorum. Esasen biz bu programda gündelik hayatımızda sıkça karşılaştığımız inançla ilgili, ahlakla ilgili, helal ve haramlarla ilgili ve diğer e, sosyal ve beşeri ilişkilerimizle ilgili dini bilgileri ve dini hükümleri kısaca açıklamaya çalışıyoruz. Ama e, konunun özüne esaslarına girmeden önce bundan önceki bölümlerimizde mümkün mertebe biraz hazırlık yani konuya hazırlık mahiyetinde olmak üzere e, bir takım terimlerden, kavramlardan esaslardan, usullerden bahsetmeye çalıştık. Bu bağlamda da Dini hükümleri, dini bilgilerimizi nerelerden aldığımız, hangi kaynaklardan dinimizi öğrendiğimiz, bu kaynaklardan hangi yöntemleri kullanarak nasıl hükümleri çıkardığımız, bu dini şer'i hükümleri çıkardığımız konularını kısaca özetlemeye çalıştık. Bu bağlamda da özellikle dinimizin en temel kaynağının Kur'an ve sünnet olduğunu ve prensip olarak da ilk önce bu kaynaklara başvurarak, Dinimizin e, hükümlerini öğrenmemiz gerektiğini, bu bunun içinde e, iştihat yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışmıştık. Ve bunu anlatırken de aslında şunu e, e, ifade etmeye çalıştık: e, Dinimizin bazı hükümleri Kur'an ve Sünnet'ten apaçık net bir şekilde kat'i olarak anlaşılmaktadır ve çoğu da böyledir aslında. Yani inançla ilgili, ahlakla ilgili, ibadetlerle ilgili en temel, en esaslı en e, genel hükümlerin, bilgilerin bir e, akli çıkarıma bile gerek olmadan Hazreti Peygamber'in tatbikatıyla ondan sonra da sahabe-i kiramın tatbikatıyla diğer ulemanın ve toplumların e, uygulamaları ile bize geldiğini biliyoruz. Mesela namazın farz olduğunu, orucun farz olduğunu e, işte efendim adam öldürmenin, yalan söylemenin haram olduğunu, bütün bunları bize herhangi bir çıkarıma gerek olmadan toplumdan topluma bilgiler aktarılarak gelmektedir. Ama bir taraftan da biliyoruz ki Kur'an ve sünnet metinlerinden müştehitlerin iştihatlarıyla çıkarılan hükümler de var. İştihatlarla çıkarılan hükümlerde bazen Kur'an ve sünnet metinleri çok net bir şekilde anlaşılır. Bazen de birden fazla manaya geldikleri için değişik, daha, daha farklı yorumlara müsait olabilir. İşte bu çok farklı e, yorumların, görüşlerin etrafında oluşan kümeleşmelere, ekolleşmelere, bu, e, bu e, ekolleşmelerin tarih içerisinde gelişerek, büyüyerek, büyük ana e, dini görüşler, anlayışlar haline gelmezse bir mezhep adını veriyoruz. Bundan önceki e, bölümlerimizde biraz mezhepler neden oluşmuştur, neden e, mezheplere ihtiyaç vardır e, gibi sorulara hazırlık olarak bazı meselelerden bahsetmiştik ve demiştik ki bir sonraki bölümümüzde mezhep konusuna ele alacağız demiştik. İşte şimdi bu konuya gelmiş olduk. Neden önemli bu konu? Çünkü Bizim dini hayatımız inançlarla ilgili, ibadetlerle ilgili, diğer sosyal ve beşeri davranışlarımızla ilgili hükümlerde, görüşlerde farklılıklar söz konusu olmaktadır. Ve bunların tarihi süreç içerisinde belli mezhepler temelinde bu hükümleri, bu davranışları yaptığımız da tarihi bir vakadır, bir gerçektir. Yani mezhep gerçeği hepimizin bildiği bir şeydir. Çoğumuz da bunu kanıksamışızdır. Yani işte Hanefi mezhebindenim deriz, Şafii mezhebindenim deriz, e, itikatta işte Maturidiyim deriz, Eşariyim deriz. Bunu çok fazla da kimse garipsemez. Ama zaman zaman da e, birçok kişi e, şunu dile getirir. Yani kitabımız birdir, Kur'an'ımız birdir. Ee, yani sünnet, sünnetimiz Hazreti Peygamber'in sünneti birdir. Diğer e, kaynaklarımız da aşağı yukarı bilinmektedir. Neden farklı farklı mezhepler söz konusu oluyor? Bu bir ayrışma değil midir? Bu bir farklılaşma bölünme değil midir diye de bu, e, haklı olarak bazı sorular ileri sorulabilir. O yüzden bizim ilmahal konularımızın çoğunda da mezhep gerçeği söz konusu olduğu için yani işte şatilere göre bu e, işte caizdir. Hanefilere göre vaciptir, işte malikilere göre farzdır gibi ya da vaciptir gibi böyle farklı mezheplere atıflar da yapıldığı için... E, gerek inançla ilgili olarak gerekse e, amel yani ibadet ve diğer e, davranışlarımızla ilgili olarak tarih boyunca teşekkül etmiş olan başlıca mezheplere ve bu mezheplerin niçin teşekkül ettiğine, hangi gerekçelerle ve hangi fonksiyonları icra etmek üzere bu mezheplerin oluştuğu ve kurumsallaştığı üzerinde kısaca durmanın yararlı olacağını düşünüyoruz. Mezhep demek e, değerli dinleyenlerimiz, mezhep demek... Yol demektir. Arapça Zeheb'e gitmek maslarından geliyor. Çok ayrıntılara girmek istemiyorum. Yol demektir ya da gitmek anlamına da gelir. Bizi bir şeye ulaştıran yöntem, metot anlamına da geliyor. Yani bu sözlük anlamı bu şekildedir. Terim olarak bakacak olursak, biraz önce kısaca söylemiştim. Yani belli alimlerimizin görüşleri, ortaya koyduğu iştihatları, hükümleri etrafında... E, oluşan, e, zaman içerisinde oluşan fikri e, e, kümeleşmelere, fikri ve ilmi kümeleşmelere ve, ve bu kümeleşmelerin giderek, gelişerek e, bir ekol haline e, gelmesine ve bu ekol dahilinde üretilen bütün bilgilerin toplamına biz mezhep adını vermiş oluyoruz. Şimdi, Biraz önce sorduğum soruda da ifade ettiğim gibi Hz. Peygamber zamanında bir mezhep gerçeği söz konusu değil. Neden? Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten hükümlerin kaynağını oluşturuyor. Gerek vahiy ile yani gelen Kur'an-ı Kerim ayetleri ile gerekse kendi sünnetiyle ve hem ayetlerin hem de bu sünnetinin uygulaması ile, sünnet olarak uygulamasıyla bize e, dini hayatımızla ilgili olarak gerekli olan bilgileri, e, ihtiyacımız olan fetvaları, dini görüşleri, hükümleri ortaya koyuyordu. Zaman zaman e, sahabenin bazı sorular sorması üzerine yahut da herhangi bir olay, herhangi bir mesele e, meydana gelmesi durumunda onlarla ilgili hem yeni vahiyler iniyor hem de Hz. Peygamber kendi kendilerine, beyanlarıyla bunları açıklıyordu. Dolayısıyla o dönemlerde mezheplere ihtiyaç yoktu. Çünkü farklı yorumların dini bir değeri söz konusu değildi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sahabe döneminde de sahabenin Hz. Peygamber'in mektebinde yetişmiş olması, onun hangi durumda ne yaptığını çok iyi biliyor, çok iyi kestiriyor olmaları o bir meleke halinden. Fıkı dinin özünü içselleştirilmiş olmaları Dolayısıyla vahiye de çok yakın şahit olmaları nedeniyle bir mezhepleşmeye de gerek yoktu. Ara sıra farklı yorumlar olsa bile bunlar bunlar bir ekol haline gelebilecek durumda da değildi. Dolayısıyla bu dönemlerde de bazı görüş ayrılıkları sahabe arasında bazı görüş ayrılıkları e, söz konusu olsa da bunlar bir ekol haline gelmiş değildi. Daha sonra e, bildiğiniz gibi e, İslam dünyası birdenbire çok büyük coğrafyalara fetihler e, yaptı ve değişik insanlarla, değişik kültürlerden, değişik dinlerden insanlarla bir araya geldi. Aynı zamanda da ee, Hulefai Raşidin'in son dönemlerinde işte Hz. Osman, Hz. Ali Efendimiz dönemlerinde de siyasi bir takım çalkantıların ortaya çıktığını hatta sahabe arasında da e, çatışmaya varan e, ihtilafların, e, görüş ayrılıkların ortaya, yani sıcak çatışmaya varan ihtilafların ortaya çıktığını e, biliyoruz. İşte bu ihtilaflar yani siyasi ihtilaflar aynı zamanda bunlar giderek fikri ihtilaflara daha sonra da giderek bunların itikadi ihtilaflara dönüştüğünü görüyoruz. Mesela e, Sıfli Savaşında Hazreti Ali ile Hz Ali Efendimizle Muaviye arasındaki bir hakem olayı vardır. Bu hakem olayında e, işte hakemliğin e, sonucuna göre, e, hakemlerin belirleyeceği e, sonuca göre hilafetin e, kimde, kimin tarafında yer alacağı ile ilgili bu e, hakem olayını kabul etmedikleri için hariciler ayrılmış, ayrılmışlardır ve e, Hazreti Ali ve diğer tarafları e, tekbirle itham etmişlerdir. İlk defa haricilerin buradan ortaya çıktığını görüyoruz. Yine Şii grupların yani itikadi anlamda Şii grupların Hazreti Ali Efendimizin işte halifeliğini, ee, ön plana çıkarıp halifeliğin nas ile doğrudan dolayı Hazreti Peygamber tarafından tayin ve takdir edildiğini ileri sürerek ondan önceki halifelerin geçersiz olduğunu ileri süren bir e, görüş vardı. Fikri siyasi ayrılık vardı. Zamanla bu da e, itikadi ve inanç e, e, ihtilafına dönüşmüştür. Ve e, buralardan da e, Şia bloku bir itikadi mezhep olarak ve daha sonra da kendi fıkhi mezheplerini de ortaya koyan bir blok olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi bunlar bunun yanında e, tabii bu savaşlarda sahabe ve diğer e, diğer Müslümanlar arasındaki savaşlarda e, bir takım e, fikri e, görüş ayrılıkları ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? İşte bu savaşlar acaba bir kaderin gereği miydi? Allahu Teala'nın takdiri miydi? Bu savaşlarda ee, i̇nsanlar ölmüştü. Bu ölen, e, ölen e, bu, bu şekilde insan öldürmek büyük günahtı. Bu büyük günahı işleyenlerin durumu ne olacaktır? Amel imandan bir cüz müdür? Bu büyük günah işlemek ya da e, amelde bulunmak imanla irtibatlı mıdır, değil midir? İşte kader meseleleri. E, daha sonra işte bunlara nübüvvet e, meselesi işte Allah'ın kelam sıfatı, sıfatları ile ilgili görüş ayrılıkları giderek itikadi mezheplerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Şimdi fıkhi mezheplerin oluşumunun gerekçelerine gelince, bundan önceki bölümlerimizde ısrarla anlatmaya çalıştık. Yani dini naslarımız bizim Kur'an ve sünnettir, metindir ve bunlardan farklı farklı anlaşılmaya müsait ifadeler vardır. Bu bir yani dini metinlerimizin hem kesin ve apaçık olan ibarelerinin bulunması hem de farklı ihtimallere elverişli bulunan, farklı anlamalara müsait olan yönlerinin bulunmuş olması farklı yorumları da beraberinde getiriyor. Aynı zamanda sadece dini metinlerimizin yani Kur'an ve sünnet metinlerinin değil bu metinlerden hüküm çıkaracak fakihlerin de kişisel, e, ilmi, entelektüel, Birikimleri, becerileri, e, özellikleri, bulunmuş olduğu coğrafyalar e, ve e, kendilerine ulaşmış olan sünnet malzemesi de e, yine farklı farklı yeni meseleler konusunda farklı farklı yorumların ortaya çıkmasına e, yol açmıştır. Dolayısıyla sahabe döneminde biraz önce de dediğim gibi bir, e, biraz hem itikadi açıdan hem de e, fıkhi açıdan Farklı yorumlar ortaya çıksa da bunlar ekollere dönüşmemişti. Ama tabiun dönemine geldiğimiz zaman itikadi şeyleri söyledik. Onları ayrı bir kenara bırakalım. Ama fıkhi açıdan daha belirgin coğrafyalarla da farklı coğrafyalarda ortaya çıkan daha belirgin görüş ayrılıklarının meydana geldiğini görüyoruz. Mesela Hicaz bölgesindekiler, Medine merkezli Hicaz bölgesindekiler Biraz daha e, billurlaşan, farklılaşan, ekollere doğru yavaş yavaş giden farklı görüşler etrafında kümeleşiyorlar. Irak civarında olan, Bağdat civarında olanlar da e, yine belli sahabelerin etrafında, oraya yerleşmiş olan belli sahabelerin etrafında diğer e, coğrafyalara göre biraz daha farklılaşan, farklı kanaatlere ve görüşlere e, sahip oluyorlar. Biz bunları teknik ifadesiyle ehl rey, ehl-i hadis ayrışması diyoruz. Şimdi ehl rey dediğimiz daha çok Irak bölgelerinde bulunan işte e, e, İbni Mesud'un, Hazreti Ali radıyallahu anh, e, anh'ın yine e, diğer büyük sahabelerin oraya yerleşmiş yerleşmiş olan büyük sahabelerin etrafında mekte, e, yavaş yavaş mektepleşen e, tabiunun e, meydana getirdiği gruplaşmadır bu. Şeyde ise... Hicaz bölgesinde ise zaten, zaten Medine, Hazreti Peygamber'in şehridir. Hazreti Peygamber orada yaşamıştır. Büyük sahabeler hep orada hayatını devam ettirmiş ve vefat etmişlerdir. Sünnet malzemesinin büyük çoğunluğu oradadır. Halkın çoğunluğu, vahye orada şahit olmuşlardır. Dolayısıyla rivayet bilgisi, sünnet bilgisi orada daha fazladır. Bu Buradakiler biraz daha yeni medeniyetlerle, yeni topluluklarla, yeni kültürlerle daha az karşı karşıya geldikleri için orada kozmopolit bir hayat daha azdır Irak'takilere nispetle. Dolayısıyla onlar mevcut malzemeleri yeterli görmüşlerdir. Rivayetler üzerinden ve rivayetlerinde yani gelen sünnetinde daha çok lafızlarını ön plana çıkan bir fıkhi anlayışa sahip olmuşlardır. Irak bölgelerinde olanlar ise Kendilerinde sünnet malzemesi belki daha az olduğu için ya da oralarda çok farklı milletlerden, kültürlerden, dinlerden insanlar bulunduğu için yeni yeni pek çok mesele de ortaya geldiği için hadis uydurmacılığı da çok yaygın bulunduğu için rivayetleri biraz daha ihtiyatlı bir şekilde ele almışlar. Ve aynı zamanda da yeni meseleleri çözmek için Kur'an ve sünnetin metinlerinin yanında, lafızlarının yanında diğer işte kıyas gibi istisan gibi ıstıslah gibi yani daha önce bunlardan bahsetmiştik. Bu tür delillere ki bunların toplamına biz genelene rey diyoruz. Rey ihtidal yani akıl yürütme en genel ifadesiyle bunlara daha fazla ağırlık vermişlerdi. İşte ilk ekolleşmelerin bu şekilde ehli rey ve ehli hadis şeklinde Irak merkezli ve Medine yani Hicaz merkezli olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Tabi'un döneminde bu böyledir. Ama biraz daha Tabi tabiun döneminde yani bir sonraki nesilde ve daha sonra Hicri 150 civarında işte Ebu Hanife'nin vefat ettiği tarih 150'dir. Onlardan biraz önce bu Medine'de, ve e, Irak'ta yani Bağdat civarında, Basra civarında, Küfe civarında buralarda meydana gelen ehli rey ve ehli hadis ayrışmasından giderek ekollere doğru e, daha sistematik, daha isimleri belli olan, daha e, somutlaşan e, mezheplerin teşekkül ettiğini görüyoruz. Artık bu dönemlerden ehli rey, ehli hadis denilmiyor. Daha şey olarak e, somut isimleriyle Hanefi mezhebi diyoruz. Maliki mezhebi diyoruz, Şafii mezhebi diyoruz, Hanbeli mezhebi diyoruz. Bunlar işte bildiğimiz fıkıh mezhepleridir. Sünni dünyada bunlar meydana gelmiş oluyor. Ama diğer Şii blokta da yine Caferilerin yahut da başka adıyla i̇sna Aşeriye mezhebinin ya da İmamiye mezhebinin ya da Zeydiye mezheplerinin daha farklı fıkıh mezheplerinde, itikadi mezheplerin yanında bunların fıkıh varyasyonlarının da Ortaya çıktığını görmüş oluyoruz. Şimdi yani bu mezheplerin teşekkül sürecini kısaca bu şekilde özet özetledikten sonra mezhepleşme yani bu şekilde dinimizin gerek inanç açısından gerekse fıkıh, fıkıh yani amel açısından bu şekilde mezheplere bölünmesinin meşru olup olmadığı, caiz olup olmadığı üzerinde duralım kısaca. Esasen dinimiz bir tevhid dinidir. Tevhid dini şu demek. Tevit Allah'ın e, zatının sıfatlarının isimlerinin e, birliği tekli esasına dayanır ve bu ümmetin e, dinimizin bütün alanlarına sirayet eden bütün alanlarına egemen olan çok genel bir ilkedir. Bu aynı zamanda ümmetin parçalanmaması gerektiğini, bölünmemesi gerektiğini e, aralarda büyük bir çatışmaya meydan verecek şekilde bölünmelerin söz konusu olmaması gerektiğini bize anlatıyor Çünkü birçok ayet var burada işte vahtası mubi Hablah Ceni enval tefar raku hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın parçalanmayın bölünmeyin eval taku keelle tefar yani birbirlerinden ayrılan ayrışan Eski kendilerine apaçık ayetler, apaçık deliller geldikten sonra ayrışan kişiler gibi olmayın gibi bu yolda pek çok ayetlerin, hadislerin olduğunu biz biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla prensip olarak ümmeti bölen, parçalayan büyük ihtilaflara meydan vermeyi cevaz meydan vermeye cevaz vermiyor dinimiz. Hatta bu konuda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen 73 fırka hadisi vardır. Bu belki itikadi mezheplerin şekillenmesinde de önemli bir hadistir. Bu hadise göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İşte Yahudiler 71 fırkaya bölündüler. Ee, Hristiyanlar 72 fırkaya bölündüler. Benim ümmetim de ileride 73 e, fırkaya bölünecektir. Yani 73 ayrı gruba e, parçalanacaktır. E, bunlardan bir tanesi kurtuluşa erecektir. Diğerleri e, işte e, ateşte olacaktır diye çok böyle e, şiddetli e, bir e, hadis, e, bizi tehdit içeren bir hadis e, rivayet edilmektedir. İşte bu, e, Ehli sünnet e, vel cemaat dediğimiz İslam ümmetinin ana damarını, en büyük en büyük blokunu e, oluşturan oluşum işte bu Hanefi'lerin, Şafii'lerin, Hanbeli'lerin, e, efendim Malikilerin itikadi mezheplerimizden de işte Eş'arilerin, Maturidilerin Selefiye dediğimiz ilk dönem e, itikadi e, oluşumların e, mensubu e, bulunduğu Ehli sünnet kendilerini bu fırkayı naciye dediğimiz yani kurtuluşa ören e, kurtuluşa eren grupta e, görmek e, görmüşlerdir ve kendilerinin grubunu da bu hadisin devamında şöyle söylüyor e, şöyle ifade ediyor Hazreti Peygamber yani bu kurtuluşa erecek olan kısım e, benim ve benim asabımın yolunu izleyenler onun yolundan ayrılmayanlar diye buyuruyor işte ehli sünnet denilen ana grup ee, bu hadis gereği kendisini İslam'ın e, ana gövdesi e, Hazreti Peygamberi ve onun e, e, Hazreti Peygamberin ve onun ashabının e, yolunu izleyenler olarak e, görmüşlerdir. İşte bu şekilde e, ehli sünnet e, itikadi açıdan. Bu üç e, e, giderek yani tarihsel süreç içerisinde üç mezheple temsil edilmiştir. Bunlardan e, bir tanesi Selefiye'dir. Yani ilk dönem e, tabiun e, alimlerinin, büyük müştehitlerin, büyük e, hadis alimlerinin e, benimsemiş olduğu e, sade, e, çok fazla ayet ve hadisleri, e, Allah'ın zatını, sıfatlarını e, ve diğer kaderle ilgili diğer... E, Efendim, imametle ilgili, nübüvvetle ilgili Kur'an'daki müteşabihleri yani çok farklı anlamalara müsait olan ayetleri çok fazla yorumlamadan e, te tecsim ve teşbih dediğimiz yani belli benzetmelere, belli cisimleştirmelere, çok meydan vermeden sade basit bir akide ortaya koyan gruba biz Selefiye adını veriyoruz. Tabi günümüzde de bu Selefiye'nin uzantıları vardır. Günümüzde de Selefiler var ve Suudi Arabistan'da da Vahabi mezhebi büyük ölçüde kendilerini Selefi olarak kabul ediyorlar. Ama şunu söylememiz gerekir. Yani bunlar Ehli Sünnet içerisinde olmakla beraber ilk dönem Selefilerle günümüzdeki Vahabilerin temsil ettiği Selefilik arası Epey farklılıklarda vardır ama yani böyle e, ayetlerin, hadislerin çok fazla yorumlanmaması, olduğu gibi kabul edilmesi, lafızda ne deniliyorsa o şekilde kabul edilmesi anlamında birbirleriyle benzerlik arz etmektedir. Evet e, bir başka e, şey yine e, ehli i Sünnet mezhebi içerisinde işte, e, Eş'ari e, mezhebi vardır. Ebu'l Hasan el Eş'ari'nin görüşleri etrafında şekillenen itikadi ekoldür bu. E, tabii ki Selefiye mezhebi önemlidir. Hani Ebu Halife rahimehullah'ın da El Fuku'l Ekberi vardır bildiğiniz gibi ve bu ak akide ile ilgili, inanç ile ilgili konuları ortaya koyar. E, bunlar bizim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den beri gelen ashabın, tabiun'un itikadi görüşlerini özetliyor. Ama zamanla ee, biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi e, İslam toplumları çok değişik e, kavimlerle kültürlerle bir araya geldikleri için e, yeni itikadi meseleler ortaya çıkmıştı. Biraz önce yine siyasi meselelerden dolayı da yeni kelami problemler ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda da e, işte e, Muhtezile gibi, Cebriye gibi, e, Mürce gibi yeni itikadi mezhepler ortaya çıkmıştı. Bunlar da Ehl-i sünnetin karşısında yer almış olan mezheplerdi. Şimdi bunların e, görüşleri, kelami e, görüşleri büyük ölçüde akılla desteklendiği için sadece Seletiyenin e, itikadi görüşlerini bunlara sunmak, dinin esaslarını ispatlamak bakımından yeterli olmayabiliyordu. Dolayısıyla eş, yani e, Selefiye'den sonra e, eşarilik ve maturidilik de ortaya çıkarak, Yine selefin temel itikadi görüşlerini kabul etmekle beraber bunları e, akılla ve diğer e, felsefi argümanlarla da destekleyerek savunan, e, yeniden yorumlayan ve e, muhalif diğer itikadi mezheplere karşı da bunların savunmasını yapan e, daha kökleşmiş, daha kurumsallaşmış ve e, içerisinde de çok sayıda eserin, e, telif edildiği e, büyük bir ekol haline gelmiş halleri ortaya çıkmıştı ki bunlara da biz Eş'ari mezhebi ve Maturidi mezhebi adını vermiş oluyoruz. ebul Hasan el-Eş'ari bu önceleri Mutezile mezhebine mensupken daha sonra e, yani görüşlerini bunların görüşlerini kendi e, görüşlerine, kendi muhakemesine uygun bulmadığı için onlardan ayrılmış ve ehli sünnet e, cenahına geçmiş ve ondan sonra da onun en büyük savunucularından birisi haline gelmiştir. Onun görüşleri etrafında da eş haliyle teşekkür etmiştir. Kendisi e, Hicri e, 334 yıllarında vefat etmiştir. İmam Maturidi de e, yine aynı yıllarda vefat etmiştir daha çok hanefi çevrelerinde yaygındır. Eşarilik de maturilik arasında ehl-i sünnetin temel görüşleri bakımından önemli bir ayrılık söz konusu değildir. Yani bunların gerek Allah'ın zatı sıfatları, gerek nübüvvet, gerek ahiret, kader ve benzerleri konuda temel konularda aynı görüş ve Düşünce içerisindedirler ama bunların yorumlanması, detaylandırılması, savunması konusunda farklılıkları söz konusudur. Evet, Ehl-i Sünnet blokunda bu şekilde üç tane itikadi mezhebin ortaya çıktığını görüyoruz. Tekrar özetlememiz gerekirse birisi Selefiye yani Selefilik mezhebidir. İlk ortaya çıkan mezheptir. Daha sonra Eşarilik mezhebi ortaya çıkmıştır. Daha sonra da maturidilik mezhebi ortaya çıkmıştır. Eşariler daha çok şafilerin, e, e, maliki ve e, kısmen hanbelilerin daha çok e, mensup olduğu bir mezheptir. E, maturidilik ise büyük ölçüde Hanefi havzalarında, Hanefi çevrelerinde egemen olmuş itikadi mezheplerden e, bir tanesidir. Daha doğrusu en önemli öne çıkan mezheplerden bir tanesidir. Bu şekilde ehl Sünnet çerçevesindeki, ee, bu mezhepleri şey kısaca e, anlattıktan sonra bu bölümümüzü e, sona erdirelim. Bir sonraki bölümümüzde hem itikadi mezheplerin geri kalanını hem de diğer fıkhi mezhepleri tamamlamaya çalışalım. Bir sonraki bölümde e, tekrar bir araya gelmek üzere hepinize e, hayırlı, e, sağlıklı e, günler diliyorum. Allah'a emanet olun.